Bismillahirrahmanirrahim. 4194 Şahit babasından naklediyor. Aleyhissalatü vesselama Hakikayı yeni doğan çocuğa kurban kesmekten sorulduğunda Allah ana babaya itaatsizliği, hukuku sevmez buyurdu. Aleyhissalatü vesselama hukuka benzeyen Hakikaya kelimesini kullanmalarını beğenmemiş olsa gerek Peygamber'e soranlar Senden dünyaya gelen çocuğunuza kurban kesmenin hükmünü soruyoruz deyince Aleyhisselatü Vesselam, Doğan çocuğu için kurban kesmek isteyen kessin, erkek çocuğa birbirine denk iki koyun, kız çocuğu içinse bir koyun kessin buyurdu. 4195 Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam, torunları Hasan ve Hüseyin'in doğumlarında kurban kesti. 4196 Selman bin Amr et-Tabbi'den ve Vesselam, Oğlan çocuk doğduğunda kan akıtın, kurban kesin ve onu zarar veren şeylerden temizleyin buyurdu. 4197 Ümmü Kürz'den ve Vesselam oğlan çocuğu doğduğunda birbirine denk iki koyun, kız çocuğu doğduğunda bir koyun kesilir buyurdu. 4198 Ümmü Kürz'den yine aynı, 4199 ve 200 yine aynı. 4201 İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam Hasan ve Hüseyin için ikişer koç kesti. 4202 Semurebin Cündöb'den Aleyhisselatü Vesselam doğan her çocuk için akika kurbanı kesmesi gerekir. Doğumunun yedinci günü kurbanı kesilir. Başı tıraş edilir ve adı konur. 4203 ve 4 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Deve'nin ilk yavrusunu kurban etmek ve Recep ayında kurban kesmek gerekmez buyurdu. 4205 Mihnef bin Süleym'den. Arafatlı Ali Sılat ve Selam'la beraber vakfiye durduk. Şöyle diyordu: "Ey insanlar! Her sene Kurban Bayramı'nda, ve Recep ayında evlerde kurban kesin. Recep ayında kurban kestiğini gözlerimle gördüm." dedi. 4206 Şaib ve Zeyd bin Eslem'den. Esabe-i Kiram Ali sallallahu aleyhi ve "Ya Resulallah, devenin doğurduğu ilk yavrunun kurban edilmesi hususunda ne dersin?" dedi. Ali sallallahu aleyhi ve "Caizdir. Fakat onu büyütüp din uğrunda savaşta kullanman veya muhtaç olan birine vermen, anasını sütsüz ve yavrusuz bırakıp zayıf ve cılız olarak kesmenden daha hayırlıdır." Esabe-i Kiram, "Ya Resulallah, Recep ayında kesilen kurban hakkında ne dersin?" dediler. "Caizdir." dedi. 4207 ve 4208 Haris bin Amr'dan ve daha haccında ve vesselam kulağı kesik deves üzerindeydi. Bir taraftan gelerek ona ya Resulullah, benim için Allah'tan af dile dedim o da Allah size mağfiret etsin dedi. Sonra öbür taraftan geçip bilhassa bana dua etmesini isteyerek ya Resulullah, benim için af dile dediğimde eliyle işaret ederek Allah size mağfiret etsin dedi. Bu sırada halktan bir adam ya Resulullah Recep ayında kesilen kurbanlar ve develerin kurban edilen ilk yavrular hakkında ne dersin diye sordum. Ali sallatı ve selam ister Recep ayında keser ister kesmez. Devenin ilk yavrusunu dileyen kurban eder dileyen etmez dedikten sonra bir parmağıyla işaret ederek her sürü için bir koyun kurban edilir buyurdu. 4209 Nübeysha'dan Asabi Kiram'dan biri Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'dan önce Recep ayında kurban keserdik dediğinde Ali sallallahu aleyhi ve Allah rızası için hangi ayda keserseniz kesin Allahü Teala'ya itaat edin ve kurban etinden yedirin buyurdu. 4210 yine aynı 4211 Huzeyl kabilesinden Nübeysha'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selam hepinize yetmesi için Kestiğiniz kurban etlerinden 3 günlük yiyeceğinizden fazlasını almanızı yasak ettim. Şimdi ise Allah size bolluk verdi. Kestiğiniz kurbanlardan yiyin, sadak olarak dağıtın ve istediğiniz kadar da kendinize ayırın. Bu bayram günleri yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Bu esnada bir adam, İslam'dan önce Recep ayında kurban keserdik. Bu hususta bize ne dersin dedi. Hangi ayda keserseniz kesin, Allah'ın rızasını talep edin ve etinden yedirin dedi. Adam, Devenin ilk doğurduğu doğduğu yavruyu da kurban ederdik. Bu susa bize ne emredersin dedi. Her koyun sürüsünden bir tane kurban için ayrılır. O sürü de beslenir. Büyüyüp gelişince onu keser. Ve etinden yolculara yedirirsin. Şüphesiz bu daha hayırlıdır buyurdu. 4212, 4213 yine aynı. 4214, Lakit bin Amr el-Keyli'den. Aleyhissalatü Vesselam'a Ya resulallah. Cahiliyet zamanında Recep payında kurban keser yer ve misafirlere yedirirdik. Ali sallallahu aleyhi ve sellem zarar yok kesilebilir dedi. 4215 Meymun annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa atılmış ölü bir koyuna rastlayınca "Hıma aittir." dedi. Yanındakiler "Meymun'un elindediler." Bunun üzerine "Derisinden faydalansa ne olurdu?" buyurdu. Onlar "Bu murdardır." deyince Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala murdarın yalnız yenilmesini haram kıldı buyurdu. 4216 ve 17 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve zekat olarak toplanan ve Meymunen'in kölesine verilen sonra da murdar olan bir koyuna rastlayınca derisini yükseler de onu kullansalar diye ya buyurdu. Yanındakiler o murdardır dediler. Ali sallallahu aleyhi ve murdarın sadece yenilmesi haram kılındı buyurdu. 4218 yine aynı, 4219 ve 20 yine aynı. 4222 İbn Abbas tabaklanan her deri temizlenmiş olur, buyurdu. 4223 İbni Valeden, İbn Validen İbn Abbas'a şu batillerle savaşıyoruz. Şüphesiz bunlar putperesttir. Tulumlarında süt ve suları var. Bunlar içilir mi? deyince İbn Abbas Tulumları tabaklanmış olduğu için temizdir dedi İbn Waile. Bu kendi görüşünü yoksa Resulullah'tan bu usta bir şey mi işittin dedi İbn Abbas da Ali Vesselam'dan işittin dedi. 4224'ten 28'e kadar yine aynı. 4229 yine Meimune hadisi. 4230, 31, 32 yine aynı. 4233 Ayşe annemizden Ali sallatü Vesselam Murdar ölmüş hayvan derilerinin tabaklanıp kullanılmasını emretti. 4234 Ebu Melik babasından naklen rivayet ediyor. Ali sallatü vesselam yırtıcı hayvan derilerini kullanmayı yasak etti. 4235 Miktan bin Madi Kerip'ten Ali sallatü vesselam ipek kumaş giyinmeyi, altın eşya kullanmayı, atın eğerine kaplan derisi ve benzerini koyarak binmeyi bizlere yasak etti. 4236 Miktan bin Madi Kerip'ten. Muaviye'nin yanına elçi olarak geldiğinde ona Allah aşkına ve Resulullah ve Vesselam yırtıcı hayvan derleri giyinmeyi üzerlerine oturmayı yasak etmedi mi? Muaviye evet diye cevap verdi. 4237 Cabir Bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde oradakilere Allah ve Resulü içki murdar, ölmüş hayvan domuz ve heykel satmayı haram kıldı deyince oradakiler Ya Resulullah murdar ölmüş hayvan yağları hakkında ne dersin? Onunla gemiler ve deriler yağlanır. Bizler onunla aydınlanmayı temin ediyoruz diye sorduklarında olmaz haramdır buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah Yahudileri kahretsin. Onlara Allah iç yağını haram kıldı. Fakat onlar onu eritip satarak paralarını yediler. 4238 İbn Abbas'tan Hz. Ömer Semure'nin içki sattığını işitince Allah Semurayı kahretsin. Resulullah'ın Allah Yahudları kahretsin. Onlara Allah iç yağını haram kıldı. Fakat onlar eritip sattılar dediğini bilmiyor mu dedi. 4239 Meymun eden yağın içine fare düşüp öldü. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğumuzda fareyi ve dokunduğu yeri atın gerisini yiyin buyurdu. 4241 Yine aynı. 4242 İbn Abbas'tan, Ali Sallallahu Aleyhi ve Saliham Murdar ölmüş bir keçinin yandan geçerek, bu keçinin sahipleri derisini alsalar da faydalansalar ne olur? dedi. 4243 Ebu Sa'id el hudriden Ali Sallallahu Aleyhi ve Kabınıza sinek düşerse onu daldırıp da çıkarın. buyurdu. 4244 Adi bin Hatim'den Aleyhisselatü Vesselam'a avlanma hususunda sordum o da köpeğini gönderirken Allah'ın adını söyle Bismillah de köpek öldürmeden yetişirsen besmele çekerek onu kes eğer öldürmüşse yememişse onu ye çünkü senin için tutmuştur eğer ondan yemiş ise onu yeme. Zira onu köpek kendisi için tutmuştur. Eğer köpeğine başka köpeklerde de karışmış, beraber öldürmüş ve yememişler ise ondan yeme. Çünkü köpeklerin hangisini öldürdüğünü bilmiyorsun dedi. 4245, 4246, 4247 yine aynı. 4248, 4249 yine aynı. 4250, 53'e kadar 54, 55 yine aynı 4256 Meymuneden Bir gece Cibrir Aleyhisselatü Vesselam'a Fakat biz melekler köpek ve suret olan eve girmeyiz der Sabah olunca Aleyhisselatü Vesselam köpeklerin öldürülmesini emretti Hatta yavru köpeklerin bile Öldürülmesini emretti 4257 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Av ve çoban köpeklerin Öldürülmesini emretti 4258 9 İbn Ömer'den ve Vesselam'ın yüksek sesle köpeklerin öldürülmesini emrettiğini işittim. Av ve çoban köpeğinden başka köpekler öldürülüyordu. 4260 Abdullah bin Mugaffel'den ve Vesselam eğer köpeklerin de diğer nesiller gibi nesillerinin devamı icap etmeseydi elbette öldürülmelerini emrederdim. Onlardan siyah olanlarını Öldürün. Bekçi, çoban ve av köpeklerinden başka köpek besleyen kimselerin her gün sevapları eksilir. 4260 Yine aynı 4261 62 Ali bin Ebu Talip'ten Ali suret köpek ve cünüp kimse olan eve melekler girmez buyurdu. 4263 Meymun annemizden Bir sabah Ali sallatü sıkıntılıydı. Ona Ey Allah'ın Resulü bugün seni kederli görüyorum deyince Cibril bu gece yanıma geleceğini vaat etti gelmedi. Vallaha bana verdiği sözü mutlaka yerine getirirdi dedi. O gün öyle kederli geçti sonra sehbanın altına köpek girdiğini hatırladı. Hemen çıkarılmasını emretti ve çıkarıldı. Daha sonra eliyle su alarak girdiği yeri yıkadı. Akşam Cibril gelince Resulü'ne ona Dün gece yanıma geleceğini vaad etmiştin dedi. Cibril evet ama biz köpek ve suret olan eve girmeyiz dedi. Bunun üzerine sabah olunca Resulullah köpeklerin öldürülmesini emretti. 4264 İbn Ömerden Ani Salat ve Sılam av ve çoban köpeklerinden başka köpek besleyenlerin defterinden her gün iki kiraat ecir ve sevapları eksilir buyurdu. 4265 66, 67 yine aynı. 68, 69, 70 ve 71 yine aynı. 4272 Ebu sallallahu aleyhi ve Vesselam köpek satarak, zina yaparak ve büyücülük yaparak para kazanmayı yasak etti. 4274 Rafi bin Hadiş'ten ve Vesselam en şerli kazanç zina yapının, köpek satanın, hacamat yapının aldığı paradır buyurdu. 4275 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam av köpeğinden başka kedi ve köpek satmayı da yasak etti. 4276 Şuayb babasından naklediyor. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelerek, ''Ya Resulullah talim edilmiş av köpeklerim var. Bu huzusta bana fetba ver.'' dedi. Aleyhisselatü Vesselam köpeklerin yakaladığı avı ye adam, avı öldürürlerse dedi, öldürürlerse de ye dedi. Adam okla vurduğum avlar hakkında fetba dedi, onları da ye buyurdu. Adam vurduğum avı bir müddet sonra bulsam dedi, sonra da bulsan eğer üzerinde başka ok yarası yoksa yahut bozulmamışsa yiyebilirsin dedi. 4277 Rafi bin Hadis'ten Tihame Zulhleyfe mevkiindeydik. Resulullah ordunun gerisindeydi. Önde gidenler deve ve koyun sürüsü yakaladılar. Hemen kesip kazanlara koydular. Aleyhissalatü vesselam gelince kazanların dökülmesini emretti. Döktüler. Daha sonra deve ve koyun aralarında taksim etti. Bir deveyi on koyuna denk tutarak verdi. O sırada bir deve kaçtı. Aramızda yalnız bir tek at vardı. O da hızlı koşamıyordu. Devenin pekine düştüler. Yakalayamadılar. Bir adam ok atıp Allah'ın lütfeyle onu yakaladı. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam ehli hayvanlar bazen böyle vahşileşir yakalayamadığınız zaman onları böyle yakalayın buyurdu 4278 adi binatimden aleyhissalatü vesselam'a avdan sordum besmele ile oku attığında onu ölmüş bulursan onu ye fakat suya düşmüşse onu yeme çünkü onu okunlu yoksa suyunlu öldürdüğünü bilemezsin 4279 yine aynı 4280, 81 ve 82 Adi Bin Hatim'den Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah biz avcıyız. Bazen avımızı vuruyoruz. Bir iki gece sonra buluyoruz. Aleyhisselatü Vesselam okunun üzerinde bulur da üzerinde yırtıcı hayvan izi bulmazsan ve onu okunun öldürdüğü kanaatına varırsan onu ye buyurdu. 4283 Ebu Salib'den Aleyhisselatü Vesselam avını vuran kimse 13 gün sonra bulsa da kokmamızsa yesin. 4284 Adi Bin Hatim'den Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah köpeğimi gönderiyorum avu yakalıyor. Onu kesecek bir şey bulamıyorum. Çakmak taşıyla veya sopayla kesiyorum diye sordum. O da besmele çek kan akıtan ne ile kesersen kes diye buyurdu. 4285 Adi Bin Hatim'den Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah talimli köpeğimi gönderiyorum. Yakaladığı avdan yiyorum dedim. O da köpeklerini besmele ile gönderdiğinde yata, yakaladıkları avı ye. Ona tekrar eğer öldürürlerse diye sordum. resul Eklem, yabancı köpekler katılmadan öldürürlerse yersin dedi. Bazen mirat vuruyorum. Ölüyor ve yiyorum deyince besmele çekerek mirat atar da yaralarsan onu ye. Eğer yaralamadan yanıylan öldürse kan çıkmadan sakatlayarak yeme dedi 4286 7-8 Aynı 4289 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Kırda yaşayan kabalaşır Av peşinde koşan Gafil olur Devlet adamına hükümdara yaklaşan Ya dininden ya canından olur 4290 Ebu Hureyla'dan bir bedevi kızarmış Bir tavşan getirip Resulullah'ın önüne koydu Ali sallatu ve tavşana aldı, kendi yemedi, Oradakilerine yemelerini emretti. Bedevi yemek istemeyince Ali sallatu ve niçin yemiyorsun dedi adam. Ben her ay üç gün oruç tutarım dedi. Ali sallatu ve silem o halde her ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerinde tut, buyurdu. 4291 Ebu Hawtekiyeden. Bir gün Ömer'in yanındakilere Kaha hadisinde bulunanınız de var mı dedi. Ben bulundum dedi Ebu Zer. Ali sallatü vesselam'a bir tavşan getirildi. Tavşan getiren adam "Onu yakaladığında kanı akıyordu." dedi. Ali sallatü vesselam o tavşandan yemedi. Yan Yanındakilere "Yeyin." dedi. Birisi "Ben oruçlayayım." deyince, "Ne orucu tutuyorsun?" dedi. Adam "Her ay 3 gün oruçlarım." dedi. "Her ay 13, 14, 15. günleri tut." buyurdu. 4292, 4293 yine aynı. 4294 ve 95 İbn Ömer'den Ali salatü vesselam minberdeyken bir adam ya Resulullah kertenkele hakkında ne dersin dedi. Onu ne yerim ne de haram kılarım dedi. 4296 Halit bin Velid'den Ali ve vesselam'a kızarmış bir kertenkele getirip önüne koydular. Yemek için elini uzatınca ya Resulullah o kertenkele etidir dediler. Ali ve vesselam hemen elini çekti. Bunun üzerine ya Resulullah kertenkele haram mıdır dedim. O da hayır fakat bizim ilde olmadığı için iğreniyorum dedi. Ben yemeğe koyuldum. Peygamberimiz'e bakıyordu. 4297 aynı. 98-99 yine aynı. 4300 Sabit Bin Yezid El Ensari'den ve selam ile sefere çıkmıştık. Konakladığımız bir yerde sefere katılanlardan bazıları kertenkele yakaladılar. Bir tanesini kızarıp peygambere getirdim. O da yerden bir çubuk aldı ve kertenkelenin parmaklarını sayarak incelemeye başladı ve İsrail oğullarından bir cemaat bir çeşit hayvana döndürülmüştü. Bilmiyorum o hayvan hangisidir dedi. Ben ya Resulullah insanlar bunu yiyorlar dedim. Ne yenilmesini emretti ne de yasakladı. 4301 302 aynı 4303 İbni Ebu Ammar'dan Cabir bin Abdullah sırtlanın hükmünü sordum. Yememe emretti. Ona sırtlan al mıdır dedim. O da evet dedi. 4304 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Köpek dişi olan yırtıcı hayvanların yenilmesi haramdır buyurdu. 4305 4306 bu selebeden Ali ve Selam, başkalarının malını zorla almak, köpek dişi olan yırtıcı hayvanların yenilmesi ve hayvanlara hedef yapıp nişan almak haramdır buyurdu. 4307 308 Cabir'den Ali ve Selam Hayber günü eşek etini haram kıldı, at edinin yenilmesine müsaade etti. 4309 aynı 4310 Cabir'den Ali sallallahu ve yanında at etini yiyorduk. 4311 Halid bin Velid'den Ali sallallahu ve sellem at, katır ve eşek etlerini yenilmesi helal değil derken işittim. Bu adet zayıftır. 4312 aynı 4313 Ata'dan Cabir at etlerini yiyorduk dedi. Ona katır etleri yenir mi dedim o da hayır dedi. 4314 ve 15 Hasan ve Abdullah babaları Muhammed'den Ali İbn Abbas'a Resulullah Hayber günü mutan hikaye ile evlenmeyi ve ehli şeketlerini yasak etti dedi. 4316 İbn Ömer'den ve Vesselam Hayber Savaşı'nda ehli şeketlerini yasak etti. 4317 Beradan yine aynı 4318 aynı, 4319 yine aynı 4320 Aynı 4.321 Ebu Salebe el-Huşeyn'den Aleyhisselatü Vesselam Yırtıcı hayvan ve ehli şeketlerini Yasak etti 4.322 Cabir'den 4.323 Uveymis bin Selemet Demri'den Aynı Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Esayir evde yürüyorduk. Ashab-ı kiram ihramdaydılar. O sırada vurulmuş bir yaban eşeği gördük. Aleyhisselatü Vesselam dokunmayın. Belki sahibi gelir dedi. Nitekim eşeği vuran Behzem kabilesinden bir adam gelerek Ya Resulullah bu eşek sizin olsun dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e onu Müslümanlara bölüştürmesini emretti. 4324 yine aynı. 4325 Zehdem anlatıyor. Ebu Musa yemesi için bir tavuk getirildi. Cemaatten biri bunu görünce geri çekildi. E bu Musa ne oluyor dedi adam. Pis görüp yememeye yemin ettiğim şeyi yediğinizi gördüm de dedi. E bu Musa yaklaş ye. Çünkü Resulullah'ın onu yediğini gördüm dedi. Yeminini kefaret vermesini emretti. 4326 aynı 4327 İbn Abbas'tan Allah'ın Nebisi Hayber Savaşı günü pençesi olan tüm yırtıcı kuşların ve köpek dişi olan bütün yırtıcı hayvanların etini Haram kıldı. 4328 Abdullah bin Amr'dan, Ali sallallahu aleyhi ve sellem, haksız yere bir veya daha ziyade serçe öldüren insandan Allah onu mutlaka soracaktır buyurdu. O da hakkı nedir ya Resulullah dedi, başını koparıp atmayarak onu kesip yemesidir buyurdu. Hadis sayıftır. 4329 Ebu Hureydeden, Ali sallallahu aleyhi ve sellem, denizin suyu pak ölüsü helaldir buyurdu. 4330 Cabir bin Abdullah'tan ve vesselam bizi Kureyşlerin kafilesini takip etmemiz için gönderdi. 300 kişiydik. Kumanyamızı omzumuzda taşıyorduk. Bir ara yiyeceğimiz o kadar azaldı ki adam başına günde bir hurma düşüyordu. Cabir'e Ya Ebu Abdullah bir hurma bir adama ne olur diye sorulduğunda o da bitince kıymetini anladık dedi ve şöyle devam etti. Denize ulaşınca ne görelim kocaman bir balık onu deniz sahile atmış. 18 gün onu yedik. 4331, 32, 33 aynı. 4334 Abdurrahman bin Osman'dan. Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir hekim, kurbanın ilaç olarak kullanılmasından bahsedince, Aleyhisselatü Vesselam kurbanın öldürülmesini yasakladı. 4335 ve 36 Abdullah bin Ebu Evfa'dan aleyhissalatü vesselam ile yedi savaşa iştirak ettik bu savaşlar arasında çekirgeyi yorduk 4337 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bir karınca peygamberlerden birini ısırınca o peygamber bütün karınca yuvalarının yakılmasını emretti ve yakıldılar bunun üzerine Allahü Teala seni ısıran bir karıncaydı sen ise bu yüzden beni tesbih eden ümmetlerden bir ümmeti cemaatı helak ettin 4338 yine aynı 4339 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam Zilhicca'ya girince kurban kesmek isteyen kurbanı kesinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin 4341 ve 42 Osman El Ahlafi'den Said Bin El Müseyyep kurban kesmek isteyen kimse Zilhicca'ya girince kurban kesinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin dedi 4343 Abdullah bin Amr'dan ve Vesselam bir adama Allah kurban günlerini bu ümmet için bayram kıldı deyince adam sütü için beslediğim bir koyunumdan başka hayvanım yok onu kurban edeyim mi dedi hayır saçını ve bıyığını kısaltır tırnağını keser ve etek tıraşı olursun böyle yapman Allah katında kurban yerine geçer buyurdu bu adet zayıftır. 4344 Abdullah bin Ömer'den, Ömer'dan ve Vesselam kurbanı bayram namazı kılınan meydanda Deve yahut koyun keserdi. 4345 yine aynı 4346 Cündüp bin Süfyan'dan. Kurban bayramında Resulullah ile beraberdim. Cemaata namazı kıldırdı. Namazı bitirdiğinde orada kesilmiş kurbanları gördü. Kim kurbanını namazdan önce kesmişse yerine tekrar bir koyun kessin. Kesmeyenler de besmele ile kurbanlarını kessinler buyurdu. 4347 Ubeyd bin Ferruz'dan Bera'ya Aleyhisselatü Vesselam'ın kurbanlık hayvanlardan kesilmesini yasakladığı hayvanları bana söyle dedim. O da Aleyhisselatü Vesselam halka hitap etmek için kalktı ve eliyle işaret ederek dört halde kesilen hayvan kurban olmaz. Tek gözü tamamen kör, çok hasta, iyice topal ve yürüyemeyecek kadar ayağı kırık olanlar buyurdu. Ben boynuzu ve dişlerinde kusur olanları da hoş görmüyorum dedim ve Vesselam hoş görmediğini kesme fakat onu kimseye haram kılma buyurdu 4348 yine aynı 4349 aynı 4350 Ali'den ve Vesselam kurbanlık hayvanların göz ve kulaklarını kusurlu olup olmadıklarına iyice bakmamızı, kulağı önden veya arkadan kesik olanlarla kulağı yarık veya delik olanları kurban olarak kesmemeyi bize emretti 4351 Ali'den aleyhissalatü vesselam kurbanlık hayvanların göz ve kulaklarına kusurlu olup olmadıklarına iyice bakmamızı kulağı önden veya arkadan kesik olanlarla kulağı yarık veya delik olanları kurban olarak kesmemeyi bize emretti. 4352 yine aynı 4353 yine aynı 4354 Ali'den ve vesselam kurbanlık hayvanların göz ve kulaklarına iyice bakmamızı emretti. 4.355 Cüreyç bin Kuleyip'ten, o da Ali'den yine aynı. 4.361 ve 6.2 Kuleyip'ten bir sefere çıkmıştık. Kurban bayramı geldi. Aramızda bazıları iki veya üç toklu vererek bir koyun alıyordu. Bu sırada Müzeyne kabilesinden bir adam, Resulullah ile birlikte seferdeyken yine böyle bir bayram günü geldi. Bazı arkadaşlarımız iki veya üç toklu verip bir koyun almak istiyordu. Bunu gören ve Vesselam, Toklu da koyun gibi kurban edilir buyurdu. 4356 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam iki yaşını geçmeyen hayvanları kurban etmeyin. Fakat bunu bulamazsanız alt ayını doldurmuş dolgun kuzuları kesebilirsiniz buyurdu. 4357 Ukbe bin Amr'den Aleyhisselatü Vesselam ashabına dağıtmam için bana bir sürü koyun verdi. Onları dağıttım. Bir tokla arttı. Durumu Resulullah'a söyleyince onu da kendin için kurban et dedi. 4358 59 60 yine aynı. 4363 Enes'ten Aleyhissalatu Vesselam iki koç kurban ederdi. Ben de iki koç kurban ediyorum. 4364 Enes'ten Aleyhissalatu Vesselam Kurban Bayramı'nda boynuzlu ve alacalı iki koç kurban etti. Bunları kendi eliyle kesti. Keserken besmele çekti, tekbir aldı, ayağını da boyunları üzerine koydu. 4365 66 67 aynı 4368 Ebu Said'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nda gözleri karın altı ve ayakları siyah boynuzları büyük koç kurban etti. 4369 Rafi bin Hadiş'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri taksim ederken 10 koyunu bir deve yerine verdi. 4370 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve ile sefere çıktık. Kurban Bayramı geldi. Ortaklaşa 10 kişi bir deve, 7 kişi birine kurban ettik. 4371 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Ümre'den çıktıktan sonra ortaklaşa 7 kişi birine kestik. 4372 Bera'dan Aleyhisselatü Vesselam bayram günü cemaata şöyle dedi. Kıblemize yönelen ve bizim gibi namaz kılan ve bizim gibi kurban kesen bayram namazını kılmadan kurban kesmesin buyurdu. Bunu duyan dayım kalkarak Ya Resulullah! ev halkıma ve çocuklarıma yedirmek için acele ederek kurbanımı kestim dedi aleyhissalatü vesselam tekrar başka kurban kes dedi dayım yanımda benim için etlik iki koyundan daha değerli süt için beslediğim bir oğlak var kurban olur mu dedi onu kes çünkü bu diğer kestiğinden daha hayırlıdır senden başkası için oğlak kurban olmaz buyurdu 4373 aynı 4374 yine aynı 75 aynı 76 yine aynı 4377 Muhammed bin Saffan'dan iki tavşan yakaladım. Onları kesecek bir şey bulamayınca çakmak taşıyla kestim. Peygamberin yanına gelerek Ya Resulallah iki tavşan avladım. Kesecek bir şey bulamayınca onları çakmak taşıyla kestim. Yiyebilir miyim dedim. O da ye buyurdu. 4378 Zeyd bin Sabit'ten bir kurt koyunu dişledi. Koyunu kesecek bir şey bulamayınca onu çakmak taşıyla kestim. Aleyhissalatü Vesselam da koyunun yenmesine müsaade etti. 4379 Adi Binatim'den ve Vesselam'a Ya Resulullah köpeğimi salıyorum avu yakalıyor. Onu kesecek bir şey bulamayınca çakmak taşıyla veya sopayla kesiyorum dedim. O da besmele çek kanlı ne ile akıtırsan akıt buyurdu. 4.380 Ebu Said el-Hudr'den Ensardan bir adamın bir devesi vardı. Onu Uhud Dağı tarafında yayarken deveye bir hal oldu. Hemen onu bir kazıkla kesti. Adam gelip bunu Resulullah'a sorunca deveyi yemesini emretti. 4.381 Rafi bin Hadiş'ten Aleyhisselatü Vesselam besmele çekerek kan akıtın. Ne ile kesilirse kesilsin onu ye. Ancak tırnak veya dişle kesilmez. 4.382 Rafi bin Hadiş'ten Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah, yarın biz düşmanla karşılaşacağız. Yanımızda bıçağımız yok. Hayvanlarımızı ne ile keseceğiz dedim. O da besmele çekilerek diş ve tırnaktan başka kan akıtan her şeyiyle keser yersiniz. Sebebini size anlatayım. Diş, kemik olduğu için tırnak ise bıçağıdır. Onlara benzemeniz benzemeniz caiz değildir. 4383 4383 Şeddat bin Evs'ten Ali Vesselam'dan iki şey ezberledim. Allah her şeyde iyi davranmayı emretti. O halde birini veya bir şeyi öldürdüğünüzde onu incitmeden öldürün. Hayvan kestinizde onu incitmeden kesin. Bıçağınızı iyi bileyin. kestiğiniz hayvanın canını incitmeyin diyordu. 4384 Ebu Bekir'in kızı Esma'dan Ali Salatü Vesselam'ın zamanında deve boğazlar gibi bir at kestik onu, yedik. 4385 Zeyd bin Sabit'ten bir, bir koyunu dişlemişti. Onu çakmak taşıyla kestiler. Resulullah yenilmesine müsaade etti. 4386 Ebu Uşara'dan Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah hayvan boğazından başka bir yerinden kesilmez mi diye sordum. O da onu budumdan kessen öldürsen caizdir dedi. Badis zayıftır. 4387 88 Rafi bin Hadiç hadisi 4.389 Şeddat bin Efs'den a.s. allah Allahü Teala her şeyde iyi davranmayı emretti. Öldürürken incitmeden öldürün. Hayvan keserken canını acıtmadan kesin. Keserken bıçağı iyice bileyin ki hayvan acı çekmesin. 4.390, 91, 92 yine aynı. 4.393 Enes'den a.s. a.s. İki tane boynuzlu alacak koç kurban etti. Keserken tekbir alıyor, besmele çekiyordu. Ayağı ile koçların boynuna basarak eliyle keserken gördüm. 4394 Enes'ten yine aynı. 95-96 aynı. 97 Cabir bin aleyhi ve vesselam kurbanlık develerin bazısını kendi kesti bazısını da başkasına kestirdi 4398 ve 99 esmadan aleyhissalatü vesselamın zamanında Medine'deyken deve boğazlar gibi bir at kestik yedik 4400 amr bin vasileden bir adam Ali'ye aleyhissalatü vesselam sana gizli bir şey söyledi mi deyince Ali öfkelendi yüzü kıpkırmızı oldu ve Resulullah bana gizli bir şey söylemedi yalnız bana şu 4 şeyi söyledi Anasına babasına küfredene Allah lanet etsin. Allah'tan başkası için kurban kesene Allah kahretsin. Cami ve anarşisti barındıran Allah lanet etsin. Tarlaların sınırını değiştirene Allah lanet etsin dedi. 4401 İbn Ömer'den ve Vesselam kurban kesenlerin 3 gün yiyeceğinden fazla et ayırmalarını yasak etti. 4402 ve 3 Ebu Ubeyd'den Kurban bayramı günü Ali'nin yanındaydım. Önce ezansız ve kahmetsiz bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe okudu. Hutbesinde kurban kesenlerin üç gün yiyeceğinden fazla et ayırmalarını yasak etti dedi. 4404 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam önce kurban etlerinden üç günden fazla yemelerini yasakladı. Daha sonra kestiğiniz kurban etlerinden yiyin ve istediğiniz kadar ayırın dedi. 4405, 6, 7 ve 8 yine aynı. Ziyadelik kabirleri ziyaret etmek isteyenler etsin. Çünkü kabristan ziharet ayretini hatırlatır. Bütün kapları kullanın. Sarhoş edici ilişkilerden kaçının. Buyurdu. 4409 Ayşe annemizden Kurban bayramında etlerden almak için çölden fakirler gelmişti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Kestiğimiz kurban etlerinden yiyin ve kendiniz için üç günlük yiyeceğinizi ayırın, gerisini fakirlere dağıtın buyurdu. Bile asap, Ya esurla, kurban kesenler kurban etlerinden faydalanıyorlar, yağlarını eritiyorlar ve derilerinden tulum yapıyorlar dediler. Ali sallallahu aleyhi ve şimdi niçin öyle yapmıyorsunuz dedi asap, üç günlük yiyeceğimizden başka alınmasının yasak ettiğin için dedir. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve selam. Çölden gelen fakirlere dağıtmanız için üç günlükten fazla ayırmanızı yasak etmiştim. Artık istediğiniz kadar yer eviniz için ayırır ve sadaka yapabilirsiniz buyurdu. 4410 yine aynı 4411 4412 yine aynı. 4413 Abdullah bin Mugaffel'den Hayber Savaşı'nda bir tulum yağı bulundu. Onu aldım ve ondan hiç kimseye vermeyeceğim dedim. O sırada baktım. Resulullah gülüyordu. Aleyküm tulum. 4414 Ayşe annemizden bedeviler et getiriyorlardı. Keserken besmele çekiyorlar mı çekmiyorlar mı bilmiyorduk. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam besmele çekerek yeyin buyurdu. 4415 İbn Abbas'tan Müşrikler Müslümanlara Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz da kendi kestiğinizi yiyorsunuz dediler. Bunun üzerine Allah'ın adıyla Besmele ile kesilmeyen hayvanları yemeyin ayeti nazil oldu. Enam 121. 4416. Ebu Salameden Ali sallallahu aleyhi ve canlı hayvanı hedef yaparak nişan talimi caiz değildir buyurdu. 4417 Hişam bin Zeyd'den Enes ile beraber Hakem bin Eyyub'in yanına girdim. O sırada insanlar bir tavuğu hedef yapmış nişan alıyorlardı. Bunu gören Enes aleyhissalatü vesselam hayvanların hedef yapılmasını yasak etti dedi. 4418 Abdullah bin Cafer'den aleyhissalatü vesselam bir koçu, koçu hedef alarak oka tutan insanların yanından geçerken canı sıkıldı ve hayvanlara işkence etmeyin dedi. 4419 20 21 22 yine aynı 4423 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sallam haksız yere bir serçeği öldüren kimseden kıyamet günü Allah hesap soracaktır ona Ya esurla hakkı nedir dendi hakkı başını koparıp onu atmayıp kesilip yenmesidir buyurdu faris zayıftır 4424 aynı 4425 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sallam Hayber Savaşında ehl şeke'tinin yenilmesini, kuduran hayvana binilmesini ve etini yenilmesini yasak etti. 4426 Abdullah bin Abbas'tan Ali ve Sılam hayvanların hedef yapılmasını, kuduran hayvanın sütünün içilmesini, içi görülmeyen kaplardan kafaya kaldırıp bir şey içimeyi yasak etti.